İki bayram arası nikah geçerli midir? İki bayram arası nikah geçerlidir. Çünkü <gülüyor> sevgili peygamberimiz de eşlerinden birisiyle iki bayram arasında nikah yapmıştır.